Kıyamet gününde bazı yüzlerin ağaracağını, bazı yüzlerinde kararacağını bildiren bu ayetlerde mecazi ifadelerle bazı kişilerin sevineceği ve bazılarının da üzüleceği anlatılmaktadır. Dünyada Allah'a ve Resulüne inanan, emirlerine uygun hareket edip güzel işler yapanların ahirette Allah huzurunda yüzleri ak, alınları açık olacak, utanacak ve üzülecek durumları olmayacaktır. Allah'ın rahmetine erecekleri ve ebedi kalmak üzere cennetine girecekleri için sevinçli ve mutlu oldukları yüzlerinden belli olacaktır. Yüzleri kararanlara gelince onlar dünyada Allah ve Resulüne inanmadıkları veya inandıktan sonra inkara saparak Allah'ın emirlerine aykırı davranışlarda bulundukları için ahirette Allah'ın huzurunda kendilerine iman ettikten sonra Kafir mi oldunuz şeklindeki azarlama sorusuna muhatap olunca utanacak ve üzüleceklerdir. Tabii ki o gün utanma veya üzülme hiçbir fayda sağlamayacak ve dünyadaki inkarları yüzünden ahirette büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Müminlere emir, nehi ve tavsiyelerde bulunan ve bunların olumlu veya olumsuz yönde uygulanmalarının sonuçlarını bildiren açıklamalar, Allah'ın ayetleri ve delilleridir. Yüce Allah, hiçbir varlığa zulmedilmesini istemediği için, ahirette hesabını verecekleri şeyleri peygamberleri vasıtasıyla insanlara haber vermiştir. Artık bu delilleri gördükten sonra, Hala doğru yolda yürümeyip yanlış yollara sapanlara verilecek ceza, Allah'ın bir zulmü değil, kendi yaptıklarının bir sonucu olmaktadır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun olduğu gibi, bu dünyadaki sınav sona erdiğinde her şey O'na dönecek, herkes O'nun şaşmaz adaleti önünde yargılanacaktır. Ümmet kelimesi 104. ayette olduğu gibi burada da topluma önderlik edecek olan grup anlamında kullanılmıştır. Bu ayet iyilik yolunda insanlığa önder ve örnek olmayı hak eden Müslümanların başlıca niteliklerini göstermektedir. Buna göre onlar Allah'a iman ederler. Bunun gereği olarak peygambere, kitaba, ahiret gününde hesap vereceklerine ve diğer iman esaslarına inanırlar. İslam'ın öğrettiği güzel ahlaka sahiptirler. İyiliği emreder, kötülüğü engellerler ve imanlarının gereğini yerine getirirler. Onlar iyi amel sahibi olmaları aşırılık ve sapkınlıktan uzak dosdoğru, adaletli, ölçülü, muhtedil ve dengeli tutum ve davranışları sebebiyle insanlığa örnek ve rehber olmaya hak kazanmışlardır. Nitekim bu ümmet hakkında Bakara suresinin 143. ayetinde işte böylece siz insanlara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun diye sizi vasat örnek bir ümmet yaptık buyurulmuştur. Yani Yüce Allah, müminleri dengeli, uyumlu, mutedil, hayırlı bir ümmet kılmıştır. Hz. Peygamber güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş bir peygamber olduğu gibi, ümmeti de bu ahlakı yaşamak ve insanlığa öğretmek için görevlendirilmiş en hayırlı ümmettir. Nitekim Hz. Peygamber de ümmetinin en hayırlı ümmet olduğunu vurgulamıştır. Bu ayetlerde anlatılan vasıfların en hayırlı ümmetin belirgin vasıfları olduğunda şüphe yoktur. Gerçek müminler de bu vasıfları taşımaktadırlar. Bu sebeple Allah insanlığı Hakk'a davet gibi önemli ve şerefli bir görevi onlara vermiştir. Bu görev daha önce İsrailoğullarına verilmişti. Ancak onlar zamanla bozulmuşlar, bu sebeple başarısızlığa uğramışlar ve bu emaneti koruma liyakatini kaybetmişlerdir. O halde Müslümanlar kendilerine verilmiş olan bu şerefli görevin sorumluluğunun bilincinde olmalı ve öncekilerin düştükleri hatalara düşmemelidirler. Ayette belirtilen vasıfları koruyamaz, verilen görevleri yerine getirmezlerse en hayırlı ümmet olma şerefini de yitirirler. Nitekim uzun zamandan beri Müslümanlar imanlarının gereğini yerine getirmedikleri için insanlığa rehber olma liyakatini de gösterememişlerdir. Hatta İslam dünyasının büyük bir çoğunluğu 19. asır boyunca ve 20. asrın ilk yarısında bağımsızlığını dahi yitirmiş ve gayrimüslim milletlerin boyunduruğu altına girmiştir. Onların tekrar üstün konuma gelmeleri ise ayette ifade ve işaret buyurulduğu üzere imanda, amelde, ahlakta, ilim ve uygarlıkta ilerleyerek bu konumu hak etmelerine bağlıdır. Ehli kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için daha hayırlı olurdu diye çevrilen cümledeki imanın içeriği hakkında değişik yorumlar yapılmıştır. ''Müslümanlar, insanlık tarihinde ortaya çıkarılışlarındaki amaca uygun olarak yaşadıkları ve kendilerinde bulunması gereken vasıfları taşıdıkları sürece ehli kitabın, özellikle Yahudilerin onların aleyhinde yürüttükleri çirkin propaganda ve faaliyetler onlara herhangi bir zarar veremez. Ancak bu çirkin davranışa maruz kaldıkları için üzülürler. Canları sıkılır, bundan öte herhangi bir zararları olmaz.'' Yahudiler onlarla savaşacak olsalar savaşı bırakıp kaçarlar. Yüce Allah bu durumu Müslümanlara bildirerek onlara moral ve cesaret vermektedir. Nitekim Müslümanlar belirtilen vasıfları taşıdıkları dönemlerde Yahudi ve Hristiyanlara karşı verdikleri mücadelelerde fevkalade başarılı olmuşlar, onların yurtlarını fethederek oralara adalet ve hürriyeti götürmüşlerdir.'' Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren